Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Rabbi, hepimiz buraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek, O'nun hayatından, siretinden, <gülüyor> gidişatından, sünnetinden, Kendimize, hayatımıza ışıklar edine tutabilmek ve hayat prensipleri edinebilmek üzere toplandık akşamın bu vaktinde. Rabbimiz niyetlerimizi halis kılsın ve umduklarımızdan daha fazlasını bize nasip etsin inşallah hepimize. Her zaman bütün iyi niyetli yapılan işlerde Rabbimiz yardımcımız olsun, ayaklarımızı sıratı üzere sabit kılsın bizi her türlü yanlışa düşmekten muhafaza buyursun. Şimdi arkadaşlar e, takip edenler hatırlayacaklardır. E, geçen hafta <gülüyor> e, efendimizin hayatında çok önemli bir hadise olan Bir One ve e, Recep görmüştük. E, orada e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i e, hile ile e, bir tanesini de hile ile kandırarak diğerinde ise verdiği sözü tutamayacak aciz bir kişinin etrafındakilerin bu sözü istismar etmesi üzerine Müslümanların pusuya düşürüldüğünü tuzağa düşürüldüğünü hem de hangi Müslümanların asab-ı suffeden yani çok iyi eğitimli Kur'an'ı ve İslam'ı çok iyi bilen ve Efendimiz'in herhangi bir yere İslam'ı anlatmak üzere seçeceği seçkin ilimde önde gelen sahabelerden bir Maune'de yetmiş kadarının pusuya düşürüldüğünü, e, Reci'deki vakayı tekrar sayıya bakalım. Kaç kişi göndermişti orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, efendim. Evet maalesef şu anda sayıyı bulamıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bu iki grubu pusuya düşürerek şehit ettiler hatta iki tanesini reci olayında iki tanesini şimdi arkadaşlar bulurlar ve yazarlar sayıyı inşallah maalesef sayılarla rakamlarla aram hiç değil dolayısıyla benden hiç tarihçi olmaz ama e, siyer anlatmak da e, bana düştü yani hakikaten bu konuda biraz mahcubum e, böylece e, siz de gördünüz şimdi şu anda şu bu mahcubiyetimin sebebini İnşallah herhangi bir konuda yanlış bir şey söylemeyiz Efendim iki tanesini de Mekkelilere satmışlardı ve onları Mekkeliler işkencelerle idam ettiler, öldürdüler. Hatta bunlardan bir tanesine Ebu Sufyan'ın söylediği bir sözü aktarmıştık geçen hafta. Bunlar geçen hafta konuştuklarımız. Bu olayların ardından Hendek Savaşı meydana geliyor arkadaşlar. Bir dönüm noktası yani Bedir diyeceksiniz ki hocam her savaşta böyle diyorsunuz. İşte Bedir Savaşı da bir dönüm noktası. Uhud da öyle, Hendek de öyle. Evet, ama Hendek savaşında müşrikler bir de o savaştan sonra bir daha doğrudan saldıramadılar yani Medine'ye. Bu açıdan önemli bir dönüm noktası. Çünkü bütün güçlerini, bütün kuvvetlerini toplayarak geldiler ve hiçbir şey elde edemediler. O büyük, o muazzam güce rağmen geri çekilmek zorunda kaldılar. Yani o Hendeki bir geçebilseler gerçekten Medine'de taş taş üstünde bırakmayacak. Bir kuvvetti gelen ve Kur'an-ı Kerim de onları biliyorsunuz bir surenin adını bir sure adını bu hadiseden alıyor. Kur'an-ı Kerim de onları Ahzab orduları diye isimlendirdi. Yani çeşit çeşit topluluklardan oluşmuş, hiziplerden, gruplardan, kabilelerden oluşmuş bir orduydu. Yani derme çatma bir ordu anlamında değil, bütün İslam karşıtı, bütün düşmanlar çünkü bunların içinde Yahudiler de var birazdan göreceğiz tek bir amaç etrafında toplanmışlardı Peygamber Efendimiz'i ve etrafındaki Müslümanları yok etmek yani İslam'ı yok etmek için bütün İslam karşıtı güçler birleşmişlerdi o günkü dünyada tabi o günkü şartlarla sanıyorum bu Arap tarihinde çok örneği görülen bir hadise değil. Yani genellikle savaşlar iki kabile arasında veya işte o iki kabilenin anlaşmalı olduğu diğer kabilelerle birlikte cereyan ediyor. Yani daha mahalli, daha... Küçük ölçekli ee, ama ilk defa bütün kabileler birleşerek tek bir ortak düşmana karşı hare harekete geçtiler. Ve bu e, savaş sırasında yani aslında Hendek Savaşı diyoruz ama muharebe olmamış. Karşılıklı bir çatışma olmamış. Fakat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki en gergin gün arkadaşlar. En e, sıkıntılı günü onu nereden biliyoruz? Sadece bu savaş sırasında bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğlen ikindi akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde kılabildi. Yani bir öğlen namazını bir ikindi namazını kılabilecek kadar dahi bir boşluk bulamadı. Öyle büyük bir gergin bekleyiş, öyle tehlikeli bir savaş hakikaten yani psikolojik bir gerginlik var çünkü... Birazdan söyleyeceğim hendeyin tam arzu ettikleri genişliğe ulaşamadığı dar nispeten dar kalmış bölgeleri var. Oraları çok iyi korumaları gerekiyor. Gözlerini oradan hiç ayırmamaları gerekiyor. Orayı geçmeye çalışan birkaç kişi olmuş zaten karşı taraftan. Efendim e, ve hani bir geçebilseler dediğim gibi çekirge sürüleri gibi böyle Medine'yi talan edecekler Allah korusun. Tabi bunlar olmadı ama hani o günkü haleti i anlayabilmeniz için, anlayabilmek için söylüyorum. E, dolayısıyla son derece gergin ve e, stresli e, bir savaş, e, Hendek Savaşı. Şimdi önce nasıl başladığına bakalım kısaca. Efendim diyor ki kitabımız arkadaşlar. Bu Hendek Savaşı'nın sebeplerini anlayabilmemiz için önce Müslümanlarla Yahudiler arasındaki ilişkilerde yaşanan bazı gelişmeleri bilmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu savaşı Hayber Yahudileri hem finanse ettiler hem organize ettiler. Hicaz Yarımadası'nda Hayber'de yaşayan Yahudiler bu savaşın hem finansörü hem de organizatörü yani aslında dış baktığınız zaman bakın bugünkü dünyada da böyle merak edenler lütfen Zahide Tuğba Kor hocamızın bu Orta ile ilgili seminerlerini YouTube'da videoları var onları takip etsinler kitaplarını makalelerini okusunlar. Merak edenler aslında bugün de hiçbir şey değişmedi böyle devam ediyor. Şimdi hende karbine baktığımız zaman müşriklerle peygamberimiz arasında bir savaş değil mi görünürde. Yani müşriklerle Müslümanlar arasında bir savaş ama aslında Yahudilerle Müslümanlar arasında bir savaş. Yani kendileri karşısına çıkmıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ama onunla savaşabilecek Güçte olanları organize ediyorlar, öne sürüyorlar, onları kışkırtıyorlar. İşte bunu nasıl yaptıklarını ve neden yaptıklarını kısaca anlatıyor bize kitabımız. Şimdi orayı önce size aktarayım. Hendek Savaşı'nın sebeplerinin diyor daha iyi anlaşılabilmesi için Medine döneminde yani hicretten sonra Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ilişkileri kısaca hatırlamakta yarar var. Biliyorsunuz Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde 3 tane büyük Yahudi kabilesi vardı Medine'de ve iki büyük Arap kabilesi vardı. Arapların nüfusu nispeten daha fazla ama Yahudiler hem ticarete hakimler hem de ziraati de ticari amaçla yapıyorlar. Çarşıları var, medreseleri var, midraş denilen medreseleri var, okulları var, çok oturmuş bir sistemleri var Medine'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin icretten hemen sonra onlarla bir toplantı yaparak Medine'nin yönetimine dair temel ilkeleri tespit ettiğini ve onların da bu ilkeler üzerinde anlaşarak Peygamber Efendimiz'e bir beraber yaşama antlaşması diyebileceğimiz farklı kültürlerin bir arada nasıl yaşayacaklarını, dış düşmana karşı nasıl davranacaklarını, içeride birbirleriyle ilişkilerinin ne olacağını, hukuki konuları nasıl çözeceklerini vesaire Anlattık onu size 50 küsur maddeden oluşan bir anlaşma yaptı peygamber efendimiz Yahudilerle ve onlar da bunu kabul ettiler ve üç büyük kabule, şey kabile Yahudi kabilesi Kurayza, Kaynuka ve Nadir oğulları diye üç büyük Yahudi kabilesi var bunların hepsi de peygamber efendimizle ee, bir, bir saldırmazlık anlaşması, vatandaşlık anlaşması ve ortak düşmana karşı yani Medine'ye dışarıdan saldıranlara karşı Medine'yi birlikte müdafaa etme noktasında bir anlaşma yaptılar. Ve bu anlaşmanın üzerinden böyle 50 yıl, 100 yıl falan geçmedi daha. Ee, henüz 5-6 yıl oldu bu anlaşma imzalandıktan sonra. İşte bu sürede neler oldu? Defalarca bu anlaşmanın maddelerini, bozdular. Özellikle Kaynuka ve Beni Nadir hicretten sonra Müslümanlarla gerçekleştirilen anlaşmayı kısa süre içinde bozmuşlar. Mekke müşrikleriyle işbirliği içine girmişler ve daha da ileri giderek Peygamber Efendimizi öldürmeye kalkışmışlardır. Arkadaşlar bunların detayları İslam tarihi kitaplarında, siyah kitaplarında e, anlatılıyor. E, detayları okumanızı tavsiye ederim. Nasıl yaptıklarını nasıl tuzaklar kurduklarını işte Peygamber Efendimiz'i zehirlemeye çalıştıklarını işte biliyorsunuz hatta yani onu öldürmek üzere kendi e, usullerince bir takım metafizik girişimlerde de bulunduklarını biliyoruz. Bunun üzerine e, ha şu var arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ihaneti karşılıksız bırakmıyor. Yani benim anladığım, benim gördüğüm Siyer'den hukuka aykırı hareket edildiğinde, bunu mesela işte zina cezası, hırsızlık cezası gibi hat cezalarında da görüyoruz. O hukuk toplumda huzuru sağlayan, toplumda beraber yaşamanın ilkelerini belirleyen ve herkesin kabul ettiği, Hukuka aykırı hareket edildiğinde ve bu artık inkar edilemez bir şekilde açık ve net olduğunda Efendimizin tavrı her zaman hukuktan yana olmuş arkadaşlar. Burada müsamaha göstermemiş yani. Bunu bireysel hadiselerde de görüyoruz. İşte şimdi Yahudilerde olduğu gibi büyük toplumsal hadiselerde de görüyoruz yani ihanet ettiyse ve önceden belirlenen cezası ya da işte o ihanet edenlerin kendi inançlarına göre çünkü onlara soruyor yani İslam'a göre mi yargılanmak istersiniz Yahudi şeriatına göre mi diye kendi inanç sistemlerindeki cezası neyse ona göre onların cezasını veriyor mutlaka arkadaşlar çünkü benim anladığım inşallah yanlış bir şey söylemiyorum benim anladığım eğer beraber yaşamanın prensiplerini Devamlı böyle delip geçerse birileri, siz veya birileri e, ve delip geçince de bir şey olmazsa, yani işte anayasayı ihlal eder, hukuku ihlal eder, işte sitede yaşama kurallarını ihlal eder, ailenin temel prensiplerini ihlal eder ve ihlal ettiği zaman da hiçbir şey olmazsa, e, giderek o toplum kuralsız, anomik, e, ahlaki konularda herhangi bir tutama olmayan, insan ilişkilerinde herhangi bir üzerine dayanacağı bir temel olmayan, son derece güvensiz ve yönetimine güvenemediğiniz, çünkü sizi koruyamıyor, sizin haklarınızı koruyamıyor, size zarar verene haddini bildiremiyor veya bildirmiyor. Yani güven, insanların güven duymadığı ve toplumdaki birlik beraberliğin adalet prensibi üzerine işlemediği kuralsız bir topluma dönüşüyor ve bilhassa da bu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yeni kurduğu İslam toplumu için ne kadar bunun ne kadar hayati bir önemi olduğunu düşünün yani ilk hani ilk örnek dünyadaki ilk örnek olacak ilk Müslüman toplum örneği olacak ve e, yani ilk taşın yanlış yerleştirildiği bir bina düşünün yani ilk e, ilmeğin yanlış atıldığı bir örgü düşünün hani e, ilk baş sıranın yanlış e, işlendiği bir işleme düşünün bunun gibi e, dolayısıyla e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hukuk konusunda arkadaşlar e, ve, ama nasıl tekrar ediyorum e, oradan sapıldığı kesinlikle tartışmasız bir şekilde açık ve net olduğu durumlarda ve bunun da alenileştiği durumlarda yani e, birisi e, işte bir suç işleyebilir ama o suçun muhatabı olan kişi onu affeder ve konu yargıya taşınmaz. İkisi arasında kalır, e, helalleşirler. Buna müdahale etmiyor. Fakat bu yargıya taşınmışsa, ispat edilmişse, herkes bu suçun işlendiği, işlendiğini ve o kişi tarafından işlendiğini anlamışsa efendimiz orada asla arkadaşlar kim olursa olsun kendisi söylüyor zaten Muhammed'in kızı Fatıma da olsa diyor. Yani burada da ya şimdi huzurumuzu bozmayalım. İşte bu bunlarda kaç yıldır, kaç yüzyıldır hatta e, burada Medine'de yaşıyorlar. Yani şimdi e, bir kere ihanet ettiler diye hadi bunu böyle bir görmezden gelelim, bir affedelim. Hani bu e, efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hep böyle hoşgörüyle, afla ilgili e, merhamet, şefkat, nezaket işte görmezden gelmek, kusurları örtücü olmakla ilgili yönlerini hep öne çıkarırız ya arkadaşlar. İşte orada da dozu kaçırdığımızda bunun hukuksuzluk zannedilmesinden endişe ettiğim için bunu söylüyorum. Hukuka intikal etmiş, toplumda başkalarının da haklarını ilgilendiren ve o şahsın o suçu işlediği çok tartışılmaz bir şekilde kesin olan durumlarda Efendimizin, Hiçbir şekilde kanun dışına çıkıp o insanların suçlarını örtbas ettiğini görmüyoruz. Gereken ceza neyse kendisi üzülerek de olsa üzülmüş yeri geldiğinde böyle bir ceza vermek zorunda kaldığı için ama üzülerek de olsa o cezayı vermiş o yaptırımı uygulamış arkadaşlar. E, efendimiz'i mesela öldürmeye teşebbüs etmişler işte az önce söylediğim gibi bunun üzerine önce Beni Kaynuka sonra da Beni Nadir Medine'den çıkarılmışlardır. Bunların detaylarını Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabında daha geniş siyar kitaplarında e, okuyabilirsiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Beni Nadir Yahudilerinden bazıları bu Medine'den çıkarılanlar çünkü sürgün cezasını da kendi, onların kendi hukukuna göre vermişti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkarılanlar Hayber'e sığınmışlar. Ee, orada muazzam bir kale var ee, ve çok zengin Yahudiler orada oturanlar. Efendim onların yanlarına sığınmışlar. Hendek Savaşı esnasında Medine'de Yahudi kabilelerinden sadece Beni Kurayza kalmış ee, arkadaşlar. Haybere yerleşen Yahudilerden ve diğer İslam karşıtlarından içlerinde Huyay bin Ahtap ve Hristiyan Ebu Amil'in de bulunduğu 20'ye yakın kişi. Bakın. Beyin takımı yani Hendek Savaşı'nı organize eden beyin takımı. Mekke'ye gidiyorlar ve Kureyş müşriklerini Müslümanlarla savaşa teşvik ediyorlar. Ebu Sufyan bu teşebbüse çok seviniyor. Bu heyet Kureyş'ten sonra Gatafan, Süleym, Esed, Fezare, Mürre ve Eşca gibi müşrik Arap kabilelerini ve çeşitli vaatlerle ayaklandırıyor. Yani bütün kabileleri dolaşarak, onlara çeşitli vaatlerde bulunarak Mekke ile birlikte yani Kureyş ile birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Saldırmaları için onları organize ve teşvik ediyorlar. Böyle şey değil yani sadece bir hani hadi aslanlarım şeklinde bir teşvik değil. Maddi vaatlerde bulunuyorlar yani tam bir pazarlık yapıyorlar. Yani bu saldırıda siz de bulunun işte siz de destekleyin Kureyş'i, karşılığında şunu verelim. Onlar artık nasıl yürüdüyse o pazarlıklar efendim çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. Mesela Gatafan kabilesine, Kitabımızdan aktarıyorum. Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünü vermeyi kabul ettiler. Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünü vermeyi kabul ettiler. Tarih boyunca arkadaşlar, tekrar ediyorum Zahide Tuğba Kor hocamızın seminerlerini mutlaka dinleyin. Büyük paralarla, büyük paralara hükmederek arkadaşlar devletleri, devletlerin politikalarını belirlemeye, belirleme yolunda çok ciddi gayretler içerisinde olmuşlar yani şunu söyleyeyim size sakın yanlış anlaşılmasın yanlış anlaşılmaktan çok korkarım para önemli değildir diyor ya bazılarımız para önemlidir arkadaşlar önemli olan o parayı nerede kullandığınızdır nasıl kullandığınızdır ne için kullandığınızdır hangi amaçla kullan yani güç unsuru olan her şey önemlidir ekonomi önemlidir Askeriye önemlidir, silahlanma önemlidir yani bakın silahlanma karşıtı olan bir takım cereyanlar var dünyada değil mi? O cereyanların çıktığı ülkelere nerelerden çıktıklarına bakın ve o ülkelerin askeri harcamalarına bakın arkadaşlar. Yani bize empoze ettikleri fikirlerle kendilerinin gidişatı arasındaki tezatı görmenizi tavsiye ederim size. Dolayısıyla yani ben hani herkes silahlansın işte herkes bütün yatırımını askeriye yapsın falan diyemem zaten ben onu diyecek yetki ve yeterlilikte değilim ama şunu bilelim ki güç önemlidir arkadaşlar. Yaşadığınız dünyada güç sadece tek yönlü değil. Mesela ilimde güçlü olmanız, fikirde güçlü olmanız, sanatta güçlü olmanız önemlidir. Özellikle genç arkadaşlar hangi alanla meşgulseniz o alanını çok iyi bilmeniz, hakim olmanız, o alanın tartışmalarına hakim olmanız, o alanın yazılıp çizildiği dilleri ee, en azından terminolojisini bilmeniz, yani ne yapıyorsunuz siz, ticaret mi yapıyorsunuz, sanatla mı meşgulsünüz, efendim ne bileyim, e, zenaatle mı meşgulsünüz, ilimle mi meşgulsünüz, ilmin hangi alanıyla meşgulsünüz, bu alanlarda mutlaka arkadaşlar güçlü olmak, bedenen güçlü olmak da buna dahildir. Onun için e, görüyoruz yani tarih boyunca e, İsrail nasıl kurulduğuna bir bakacak olursanız, yani İsrail'in nasıl kurulduğuna e, ne demek istediğimi çok da o tarihçeye kısaca o tarihçeye iyi bakacak olursanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Detayları e, anlatan eserleri e, gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Efendim Gatafanlılar e, biraz böyle serbest bir uluslararası ilişki diyelim izliyorlar. Yani böyle bir e, merkezi bir siyasetleri yok. Gatafan kabilesinin, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde ve e, Hristiyanlar ister Yahudilerle, ister Müşriklerle, ister Müslümanlarla hangisi işlerine geliyor ve menfaatlerine uyuyorsa onunla işbirliği içine giriyorlar. Bu defa Müşriklerle ittifak kurdular bu olay yani Hendek Harbi sırasında. Mekke çevresindeki Sakif ve Kinane kabileleri, bunlar hep yeri geldikçe tekrar kulaklarımıza çalınacak bu isimler arkadaşlar. Mesela Sakif kabilesi Tayif'in yerli halkının ismi. Bunlar da Kureyş'e destek verdiler. Bu suretle Yahudiler, Kureyşliler ve diğer müşrik Arap kabileleri Müslümanların aleyhine birleşmiş oldular. Arkadaşlar, ta, Belki de tarihlerinde ilk kez bütün Arap kabileleri ortak bir düşmana karşı birleşmiş oldular. Mekke ve çevresinden 4000 kişilik ordu toplandı. Savaş sancağı Darun Nedve'de açıldı. Darun Nedve Mekkelilerin biliyorsunuz istişare e, merkezi. E, yani bu hani benzetecek olursak parlamento gibi. Mekke'den harekete geçen 4000 kişilik orduya çevreden gelen birliklerin katılmasıyla Medine'ye vardığında bu ordu 10.000 kişiye ulaşmıştı arkadaşlar. Onun için işte Ahzap orduları dendi bunlara. Yani çeşitli grupların fiziklerin bir araya gelmesiyle oluşan ordu. Bu sırada. Bütün bunlar olurken Huzaa kabilesinden, Efendimizin anlaşmalı olduğu kabile bu. Huzaa kabile ve Peygamber Efendimizin bakın yeri geldikçe hep söylüyorum ben burada detaylara giremeyeceğim. Görüyorsunuz yani az önce müreci <gülüyor> vakasındaki kişi sayısını bile hatırlayamadım. Bütün o isimleri yerleştirmem hafızama gerçekten çok zor. Ee, lütfen bunları Muhammed Hamidullah Hoca'nın Allah rahmet eylesin büyük alim e, İslam peygamberi kitabından bak, bir bakın. Peygamber Efendimiz bütün o çünkü o müşriklerle ilişkiler başlığı altında Efendimizin Medine'ye hicret ettikten sonra e, bütün müşrik Arap kabileleriyle ufak Büyük demeden yani. Hepsiyle izlediği stratejiyi öyle bir anlatıyor ki arkadaşlar. Kendisi zaten uluslararası hukukçu, de devlet hukuk hukukçusu yani. E, dolayısıyla... <gülüyor> Çok hakim bu uluslararası ilişkilere. Efendimizin nasıl böyle bir, nasıl yani o benzetmeyi yapabiliyorum ancak, satrançta yani sanki böyle 20 hamle sonrasını hesaplayarak nasıl adımlar attığını, tek tek okabilir, mesela evliliklerinin bazılarını bu sebeple yapıyor, bütün o ilişkilerini tek tek nasıl yönetiyor, nasıl bir, e, diplomasi yürüttüğünü efendimizin bunun nasıl mucizevi bir diplomasi olduğunu e, oradan daha iyi görebilirsiniz yani e, ve savaşla ilgili stratejisini de şöyle özetliyor Muhammed Hamidullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte az önce anlattığım Yahudilerin Medine'den çıkarılması hadisesini de bu prensip çerçevesinde değerlendirebilirsiniz diyor ki e, Hazreti Muhammed e, savaş dışında bir yol olduğu sürece asla savaşmamıştır. Yani bir ilişkiyi düzeltebilmek için, yoluna sokabilmek için savaş dışında bir yol varsa asla savaşa başvurmamıştır. Ama savaş dışında bir yol kalmadığında da asla savaştan kaçmamıştır. İşte uluslararası ilişkilerdeki prensibi bu Peygamber Efendimiz'in. E, yani e, savaşı tercih etmiyor öncelemiyor ilk seçenek olarak veya hemen ilk başlarda düşünmüyor en son seçenek savaş her zaman. Savaştan başka bir yol varsa hep o yolu deniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama savaştan başka bir yol kalmadığı zaman da en cevval, en cesur en gözüpek savaşçı olarak ve en stratejik bir şekilde savaş planını yaparak meydana çıkıyor ve kendisi de hani insanlarını, askerlerini, ordusunu bu şekilde yönetiyor. Dolayısıyla bundan kendimizle ilgili çok ciddi hayat prensipleri çıkarabiliriz arkadaşlar. Eee Elmal Lahamdizir merhum da hep değindiğim, hep temas ettiğim, geri geldikçe söylediğim çok sevdiğim bir sözü var. cihat konusunu anlatırken Elmal Lahamdizir diyor ki huzur perest olanlar cihat edemezler diyor. Aman huzurumuz bozulmasın var ya arkadaşlar aman huzurumuz bozulmasın bunu prensip edinenler hayatlarında cihad edemezler. Cihadı burada sadece mukatele olarak düşünmeyin. Mukatele cihadın bir çeşididir. Cihad her türlü gayret ve mücadeleyi içeren bir ifadedir. Yani kişisel nefsinizle yaptığınız mücadele de bu e, başlık altında ele alınır. Her türlü gayret ve çaba bu gayret ve çaba ama özellikle el cihat fi sebilillah yani Allah yolunda gayret içerisinde olmak huzur perest olanların yapabileceği bir şey değildir demek ki hani onu da yeri geldikçe hep söylüyoruz hayatta böyle hep dört başı mamur huzur içinde böyle hiçbir endişe ve tasası olmadan yaşamak böyle mus mutlu hani <gülüyor> bir hayat yaşamak Müslümanın gayeleri arasında yani hayat gayeleri arasında yoktur arkadaşlar. Bugün sunulduğu gibi bize yani o ifadelere çok dikkat etmek lazım. Yani çeşitli sosyal mecralarda... Ee, sosyal medyada bazı mecralarda o kadar çok işleniyor ki bakıyorum herkesin çok hoşuna gidiyor böyle hep huzur dinginlik işte böyle her zaman mutlu olmak hep barışık olmak işte hiç sorun çıkmaması hiç kimseyle hep affedici hep e, kusurlar evet bunlar yani bizim normal zamanlardaki e, ahlak anlayışımızdır hayat anlayışımızdır tabii ki hedef huzura kavuşmaktır ama sizin Efendim, varlığınız tehdit edildiğinde bağımsızlığınız tehdit edildiğinde neler yaşadık değil mi milletçe yani daha yakın tarihi en az biliyoruz. Yakın tarihi biraz bilelim. Yani varlığınız sizin üzerinizden planlar yapıldığında sizin İnanç ilkeleriniz, ahlak ilkeleriniz, değerleriniz, vatanınız e, tehdit altında olduğunda gene aman sorun çıkmasın olsun ne olacak? Hem yani ben onu diyorum yani diyelim bizi vatanına saldırdı ne yapacaksın? Ya ne olacak işte Allah'ın arzı yani beraber paylaşalım işte biraz da onun olsun mu diyeceğiz yani. Onun için e, hayatta amaç arkadaşlar her zaman, her zaman ve her koşulda mutlu olmak değildir. Ee, anlamlı, sadık, vefalı, Allah rızası yolunda dimdik e, bir hayat yaşamaktır. Bunun için bazen bedel ödemek gerekir. O bedel bazen huzursuzluk, bazen e, sıkıntı, bazen fedakarlık, bazen e, mücadele, cihat e, ve savaş olabilir. Efendimiz bize kendi hayatıyla bunu çok güzel ortaya koyuyor ve diyor ki ben rahmet peygamberiyim, ben savaş peygamberiyim diyor. Aynı cümle içerisinde kullanıyor bunu. Yani rahmet peygamberi olduğum kadar savaş peygamberiyim de diyor. Bu arkadaşlar müsteşritlerin hiç hoşuna gitmiyor batılı İslam araştırmacıları çünkü onların zihninde peygamber demek böyle mistik sadece ruhani meselelerle uğraşan dünyayı çok dünyayı dünya eline bırakan hani Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya Sezar'ın hakkı Sezar'a böyle düşünen dünya iktidarı ve dünya düzenini sağlamakla ilgili uğraşları olmayan sadece kalplere hitap eden her zaman bir manevi lider bir manevi Önder olarak düşünüyorlar. Peygamber algıları böyle. Efendimiz bunu, kendi peygamberliğinin böyle bir peygamberlik olmadığını söylüyor arkadaşlar. Kendisi söylüyor. Ben rahmet peygamberiyim, ben savaş peygamberiyim diyor. Şimdi nasıl haber aldı Peygamberimiz bu durumu? Yani Mekkeliler, Yahudiler işte dolaşıyor bütün Arap kabilelerini. Bunlar günler süren olaylar yani bir an içinde olabilecek şeyler değil. Efendimiz'e şimdi hemen ne diyeceğiz? Aklımıza ilk gelen ne? Ya Cebrail bildirmiştir Peygamber Hakikaten bazen Cebrail'in bildirdiği durumlar da var. Mesela az önce bahsettiğim Peygamber Efendimiz'in zehirleme teşebbüslerini Cebrail bildiriyor Peygamber'imize. Ee, ama arkadaşlar onun hayatında bazen hayır Cebrail'in hiç bildirmediği ve tamamen e, herhangi bir insan, lider, bir toplumun lideri nasıl e, hangi çabalarla geçen hafta size onun istihbaratla ilgili çalışmalarından bahsetmiştim. Hangi çabalarla toplumunu yönetecekse Efendimizin de o çabalar içerisinde olduğunu, işlerini, kendi liderlik sorumluluklarını Cebrail'e havale etmediğini görüyoruz. Bu da çok önemli e, kanaatimce. Bize çok ışık tutan bir şey. Yani böyle işte <gülüyor> mesela biz hocalara çok sorulur. İşte hangi duayı okuyalım? Çocuğumuz yola gelsin. Hangi duayı okuyalım? İşte kocamız içkiyi bıraksın. Hangi duayı okuyalım? İşte sınavlar iyi geçsin. Hani böyle hep bir dua okuyalım ve o dua bizim çaba göstermemize gerek kalmadan ya da fedakarlık yapmamıza. Çünkü bazen bazı şeylerden de vazgeçmeniz gerekir. Her zaman çabayla başaramayabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da bazen bazı e, mahrumiyetleri yaşamanız gerekir. Bazı başarısızlıkları yaşamanız gerekir bazen. E, işte bunların hepsini böyle dualarla halletmek isteyen. Yani yukarıyla aramız iyi olsun böyle bir dua edelim ve bunlar hani yolunda gitsin. Efendimizin hayatını okusak sadece onun için ben siyer okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama böyle düşüne düşüne ve oradan kendi ha bak o böyle yapmış böyle olmuş o zaman bu benim için ne anlama geliyor diye düşüne düşüne okumanın yani oradan kendimize hayat ilkeleri hayat e, hayatımızda önder bize önderlik edecek böyle sahneler kazıyarak zihnimize öyle ilerlemek lazım siyeri okurken. Ee, mesela işte Efendimiz de burada Huzaha kabilesinden 14 günlük yolu 4 gecede kat ederek gelen bir haberci Peygamberimize bildiriyor diyor ki işte bütün bu hazırlıkları Peygamber Efendimiz'e anlatıyor tekrar etmeyeyim hepsini ee, yani bu herhangi bir devlet reisi de anlaşmalı olduğu bir e, topluluktan böyle bir yardım alabilirdi değil mi? yani şunu diyeceğim arkadaşlar Cenab-ı Hak size ya, tabii bu da Allah'ın bir e, nasibi, lütfu. Onu kabul ediyorum yani. allah Teala bana yardım etmek isterse, isterse bunu son derece sıradan tabi görünen ve hiçbir fevkaladelik sezilmeyen e, dünyevi bir yolla yapar. Bir insanın eliyle yapar. Ne bileyim bir işin rast gitmesiyle yapar. İsterse de çok manevi, çok sıra dışı çok yani metafizik bir kapı açarak yapar. allah teala ya hepsini yaratan, bütün o verilen yardımları, yapılan iyilikleri yaratan Allah'tır tabii ki yaratan. Ama hani işlerin nasıl yürüdüğüne biz baktığımızda bunun her zaman böyle meleklerle işlerin yürümediğini, normal şartlarda efendim insanlar arası ilişkilerle de bu işlerin yürüdüğünü vurgulamak için söylüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı arkadaşlar? Haber geldi. Böyle bir ordu toplanıyor ve çok müthiş bir ordu. Arap tarihinde daha önce benzeri görülmemiş. Büyüklükte ve bütün güçler birleşmiş. Böyle bir ordu. E, askeri hazırlık muazzam. E, para, yani güç muazzam. Efendim, e, Peygamber Efendimiz de bundan önce en son yaşadığı müşriklerle büyük Karşılaşması neydi? Uhud'du. Lütfen Uhud'da neler olduğunu hatırlayın. Uhud'un en baştan itibaren nasıl organize olduğunu Peygamber Efendimizin hatırlayın. Ve sahabesine yaptığı nasihatlerin, işte, e, kesin tutumların, kesin emirlerin e, bazıları tarafından bozularak e, sonuçta e, çok büyük bir savaşın nasıl kaybedildiğini hatırlayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bizim aklımıza geliyor ki mesela ben olsam işte Uhud gibi bir e, yenilgi veyahut da işte büyük acı bir olay, yenilgi demeyelim demiyorlar çünkü İslam tarihçileri ama bana sorarsanız yenilgidir yani. Böyle acı bir olayı yeni yaşamış ve bunu da işte e, o istişare sırasında e, ileri gelen ağır ağırbaşlı e, önderlerini dinlemeyen gençlerin heyecanlı e, efendim e, kararlarının sonucu olarak en azından en başta böyle bu sebeple yaşamış bir lider olsam bir daha da kimseye danışmadan kendi kararımı yani o insanlara aynı insanlara danışmadan kendi kararını alarak yoluna devam edebilirdi değil mi arkadaşlar şöyle yapacağız böyle yapacağız der ve herkes de ona uyardı çünkü zaten daha iyi Efendim iki sene olmada daha neler yaşadık yani bizim fikrimizi sordu da bak biz ne olduk biliyoruz yani hepimiz hatırlıyoruz o olayı. Ama e, hatırlayın Uhud Savaşı'ndan sonra bir ayet-i kerime nazil olmuştu. Orada Ali İmran Suresi 159 olması lazım. E, orada Efendimiz'e ne diyordu Rabbimiz arkadaşlar? Ve şavirhum fil emr diyordu. Yani uzunca bir ayet o. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi Sen şimdi onları affet, bağışlanmaları için dua et Ve bundan sonra yapacağın işlerde de onlara danışmaya devam et dedi allah Teala Arkadaşlar bunu kendi ilişkileriniz için bir düşünün Hepimiz düşünelim yani ne yaptı efendimiz? Tabii o ayet de olmuş. Artık ne yapacağı çok net belli yani. E, sahabelerini topladı. Yine aynı şekilde görüşüne başvurulabilecek e, reis sahibi, reis sahibi, görüş sahibi, bir fikir sahibi olan sahabelerini topladı ve e, ne yapalım? Yani bir savunma savaşı mı yapalım? Şehir dışında mı karşılayalım? Nasıl olsun stratejimiz e, diye? fikirlerine başvurdu. Müzakerede savunma savaşı yapılmasına karar verildi. Bu savunma savaşıyla ile ilgili Selmanlı faresi bir teklifte bulundu. Getirdiği teklif şuydu, diyor ki Arap tarihinde hiç görülmemiş yine Arapların bilmediği bir yöntem tavsiye etti. Biz dedi bir böyle bir şehri savunacağımız zaman şehrin saldırıya en açık olan kısmına uzun bir hendek kazarız düşman o hendeği geçemez böylece savunulması daha kolay olur dedi ve Medine'nin doğal yapısı coğrafi yapısı da bu bir tarafa hendek kazılarak sırtını dağlara vermeye müsait çünkü dağlardan gelmeleri çok zor o büyük muazzam ordunun öyle gelmeye kalksalar bile tek tek avlanırlar dolayısıyla işte o açık alan Tespit edildi, hücuma açık olan kısımlarına hendek kazılmasına karar verildi. Diğer taşlık, ağaçlık ve dağlık kısımları zaten düşman ordusunun şehre girişine elverişli değil, yolları da dardı. Efendimiz hemen bir grup, yani hemen ne yapıyor? Şimdi hendek kazılacak, tamam, yalvarırım Cenab-ı Hakk'a, meleklerini göndersin, bir gecede kazsınlar. Değil mi arkadaşlar? Yani lütfen Efendimizin hayatında bunları görelim, lütfen. Çaba sarf etmeden, bakın. Hicret sırasında size bunu anlatmıştım. Çaba sarf etmeden, gayret sarf etmeden bir işin olması için ne, ne gerekiyorsa onu yapmadan ilahi yardıma sırtını dayayarak zafer beklemek var mı yani Peygamber Efendimizin hayatında arkadaşlar? Hiçbir konuda yok. Ha şu var e, o ilahi güç, kudret var. Mesela ben hep bunu miraç ve hicret karşılaştırmasında yaparım miraca peygamber efendimiz nasıl gitti cehd ederek mi çaba sarf ederek mi kudüse kadar yürüyerek mi nasıl gitti yani miraca peygamber efendimiz Cenab-ı Hak Cebrail'i gönderdi Burak denen bir binek gönderdi peygamberimiz yatağından kalktı Burak'a bindi hop kudüs oradan semalara yükseldi geriye geldiğinde yatağı daha soğumamıştı yani zaman içinde zaman yaratarak çok özel e, araçlarla Peygamber Efendimiz'i miraca çıkardı Rabbimiz. Neden? Çünkü o onun bir kulluk görevi değildi arkadaşlar. O bir ikramdı. Allah'ın ikramıydı. Yani Cenab-ı Hak Efendimiz'i ağırlamak istedi. Kabaca anlatıyorum. Ve o özel şoförünü gönderdi. Özel ara, ara, aracını gönderdi. Ama bütün savaşlar, hicret mesela. Bunların hepsi Efendimizin kulluk görevi. Onu kendi imkanlarıyla yapması gerekiyor. Kendi çabasıyla yapması gerekiyor. Onun için arkadaşlar ben işte mesela namaz kılamıyorum, namaza başlamak istiyorum. Böyle bir ilham gelse. Hayır efendim namaz kılmak senin kulluk görevin. Onun olması gerektiğine sen inanıyorsan, işte e, üşengeçlikle mücadele edeceksin, programsızlıkla mücadele edeceksin, vakti takip etmeyen böyle gaflet içinde geçen bir hayatın varsa o gafletle mücadele edeceksin. Yani çaba sarf edeceksin. Çünkü o senin kulluğun, Allah'a karşı kulluğun. Ve o terbiye, oradaki terbiye arkadaşlar Cenab-ı Hak hepimizin yani... E, kulluğundaki eksiklikleri e, gidermede yardımcısı olsun hepimizin Tabii biz bir adım attığımızda Hak 10 adım atacak yardımı var ama adımı sen atacaksın adımı sen sen ben atacağım yani ee, ve o gayreti gösterdiğimizde o kendimizle o mücadeleyi yaptığımızda arkadaşlar kazandığımız zafer eğer yani namaz kılmayı kendimiz hani o üşengeçliğimize o böyle her şeyi salmış e, bir şekilde yaşayan e, nefsimize rağmen o mücadeleyi göstermiş ve zafere ulaşmışsak namaz kılma konusunda mesela oradaki o başarı başka alanlara da taşıyacak sadece namazda kalmaz o. Kitap okumaya da, efendim ilmi öğrenmeye de, işte ahlakını geliştirmeye de her alanı onun için namaz insanı kötülüklerden alıkoyar niye? Çünkü kendine hakim olmayı öğretir. İstikrarlı olmayı öğretir, sabırlı olmayı öğretir, ee, kendinle kendini tutmayı yani şu anda evet canım şunu izlemek istiyor ya da şurada öyle yatıp uyumak istiyor her neyse ama kalkıp namaz kılmam lazım. Kendini tutmayı bir e, hedef uğruna kendini e, programlamayı öğretir ve dolayısıyla bunları başaran insan inandığı diğer konularda da muvaffak olmanın altyapısını hazırlamış demektir. Anlatabiliyor muyum? Onun için e, kullukla ilgili hususta böyle şey beklemeyin yani mucizevi böyle bir şeyler olacak. Böyle bir, bir rüya göreceksiniz ve namaza başlayacaksınız. İşte ne bileyim bir sakallı ak sakallı dede gelecek ve sizi sabah namazına kaldıracak falan. Böyle fevkalade şeyler beklemeyin. Olabilir bu fevkaladelikler de olabilir ama çok istisnadır. Sıradan değildir. Herkes için değildir. Dolayısıyla ona bel bağlayamayız. Yani Cebrail de bildirebilir peygamberimize düşmanın hazırlıklarını ama peygamberimiz ona bel bağlayamaz. Onun Madem ki bu toplumun lideri olmak ve o toplumu inşa etmek yani bir Müslüman toplum inşa etmekle görevli, o herhangi bir toplum inşa eden bir lider nasıl çaba içerisindeyse onun da aynı çabayı, Hatta daha fazlasını belki göstermesi gerekir. Elbette Allah yardım eder. Bakın ama Allah herkese yardım eder arkadaşlar. Yani adım atan, kendi yolunda, kendi rızasında adım atan herkese yardım eder. İşte burada Selman-ı Farisi ile yardım etti. Şimdi bu Selman-ı Farisi meselesi de önemli arkadaşlar. Selman-ı Farisi kim? Bir köle azat edilmiş Peygamber Efendimizin gayretiyle azat edilmiş. Çünkü onun sahibi bir Yahudiymiş. Ee, ona çok ağır bir şart koşmuş işte şu kadar sayıda hurma fidanı dikeceksin ve onların hepsini de tutacak. O zaman ben seni azat ederim diyor. Ee, Selman-ı Farisi bunu Efendimize söylüyor ve bütün Müslümanlar ona yardım ederek o hurmaları dikiyorlar. Yani bak şunu da demiyor Peygamberimiz. Gel bakayım kim gel bakayım sen kime ne şart koşuyorsun? Şart mart yok. Serbest bırak bakayım. Selman Farisi demiyor. Yani onların arasındaki bu bir çünkü mükatebe deniyor buna. Köle ile sahibi arasında böyle bir anlaşma yapma e, hukuki bir zemini var bunun. Efendim o anlaşmaya riayet etmesi için Selman Farisi'ye yardım ediyor. Yani sözünü yerine getirmesi için Selman Farisi'ye yardım ediyor buralardan. Yani her bir detay İnanın bana o kadar çok şey söylüyor ki ama keşke hani sadece söylemekle kalmasa da her zaman her konuda e, hayatıma o ahlakı geçirebilmek için Rabbim yardım etse dualarınıza muhtacım bu konuda da. Pek çok konuda olduğu gibi Selman Farsi bir köle arkadaşlar. Demek ki bir köle danışma meclisinde yer alıyor. O günkü dünyada bunun nasıl bir devrim olduğunu düşünemezsiniz. Biz hayal edemeyiz bunu arkadaşlar. Kölelere selam bile vermiyorlar. Kölelerin adı bile yok. Adını bile söylemiyorlar. O kadar böyle e, muhatap alınmaya değmeyen insanlar ki köleler. Bırak köleyi muhatap almayı bir köleyle aynı Oturumda aynı topluluk içinde bulunmak istemedikleri için peygamberimizi dinlemediklerini söylüyorlar müşrikler. Yani diyorlar ki biz seni gelip dinlemek istiyoruz ama sen etrafında hep ayak takımı var. Biz gelsek onların arasına oturacağız, onlarla bir olacağız yani. O yüzden gelip seni dinleyemiyoruz. Eğer bize özel bir gün tahsis edersen geliriz o zaman diyorlar. Ve Kehf suresinde Cenab-ı Hak ona cevap veriyor. Sakın gözlerini onlardan ayırma diyor yani. O Allah gece gündüz Rabbine sabah akşam dua eden Müslümanlardan sakın gözünü ayırma, sakın onlardan ayrılma diyor. Yani bu kadar değersiz görülen bir dünyadalar kölenin bu kadar değersiz görüldüğü bir dünyadalar ve o dünyada Peygamber Efendimiz Selman-ı Farisi'nin kelli felli sahabeler var, Medine'nin ileri gelenleri var, Selmanı ı Farisi daha dün gelmiş, dışarıdan gelmiş bir yabancı ve yeni fikirlere de ne kadar açık olduğunu gösteriyor Peygamber Efendimizin. Onun Peygamberimizin hayatında örnekleri çoktur. Yeni fikirlere ne kadar açık. Yeni fikirlere açıklık da, yeni tekniklere açık olmak da çok önemli arkadaşlar. Bunun da bedelini çok ağır ödüyoruz biz. Yani e, burada bir parantez açıp efendim teknikle içerik e, içeriğin karşılıklı birbirini etkilediğini bilerek bunu söylüyorum. Yani o bilinçteyim. E, her zaman olmasa da e, ama. Arkadaşlar yani böyle toptan bir red. Hani bütün her türlü yeniliği toptan red. Biz nasıl biliyoruz, nasıl savaşılır, böyle savaşılır. Hendek kazmak da ne? O korkakların işi. Efendim biz hendek mendek kazmayız. Hele Arapların yani o gururlarını düşünün. Yani gururlarını, o savaşçı kimliklerini düşünün. Yani o dönemdeki cahiliye Araplarının. Hendek de neymiş? Bir hendeğin arkasına geçip korkaklar gibi şey mi bekleyeceğiz? E, bu nereden çıktı? Bir kölenin fikrini biz yapmayız. Hiç kimse demiyor arkadaşlar ve o hendek de nasıl kazılıyor lütfen hayatü sahabeyi okuyun ne ağır şartlarda peygamber efendimizin açlıktan karnına taş bağladığı yer burası işte hem soğuk var Medine'nin soğuğu ciddi soğuktur arkadaşlar hem soğuk hava soğuk yiyecek sıkıntısı var düşman her an gelebilir her an büyük bir baskın olabilir o yüzden hızla yapmaları lazım ee, herkese işte biraz sonra söyleyeceğim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, 3000 Müslümanla e, hendik kazımına başlıyor. Bir grup halinde sahabe ile birlikte keşfe çıkarak kazılacak yerleri belirliyor. Kureyza Yahudilerinden kazı aletleri ödünç alıyor Bakın hep bunlar beşi, bir beşerin Yaptığı işler görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hendeyin kazılmasında ve savunulmasında 3000 Müslüman görev alıyor. Her 10 kişilik takıma 40 ziralık. Bir zira yaklaşık 52 santimlik yer ayrılıyor. 52 santimle 40'ı çarpın arkadaşlar. E, yer ayrılıyor yani siz burayı kazacaksınız diyor. E, efendim 10 kişilik gruba. Kendisi kazı işine nezaret ettiği gibi bizzat çalışıyor. Yalnız hani diyeceksiniz ki e, fena değilmiş yani. 40 çarpı 50 ne ediyor bakayım? 500, 2000 yani 2000 santim. Yani çok fazla 20 metre mi ediyor? Çok bir şey değil yani gibi geliyor insana. Ama arkadaşlar 9 metre eninde 4,5 metre derinliğinde kazılan yer yani 9 metre eninde 4,5 metre derinliğinde ve o günkü alet edevatla yani patlaya, patlayıcılar yok hiçbir şey yok hepsi bunun elle yapılması gerekiyor Efendim, o günkü alet edevatla yapılıyor ee, bir plan çıkarıyor kendisi de bizzat çalışıyor toprak kazıyor sırtında toprak taşıyor ee, hendek öyle bir şekilde yapılmalı ki içine düşen çıkamayacak karşıdan karşıya bir süvari atlayamayacak yani bir atın Atlayamayacağı, atlı bir süvarinin böyle iyi eğitimli bir savaş atının atlayamayacağı ve eğer içine düşerse de yardım almadan çıkamayacağı derinlikte ve genişlikte olması gerekiyor. Bugünkü ölçülerle yaklaşık 5500 metre yani 5,5 kilometre uzunluğunda 9 metre eninde ve 4,5 metre derinliğinde olduğu tahmin edilmektedir hendeyin. Müslümanlar hem hendeyin düşman tarafından doldurulmasını önlemek için, çünkü düşman hızla doldurabilir, kumla vesaire doldurabilir, en azından geçilecek kadar bir yerini, hem de bu toprağı siper olarak kullanmak amacıyla kazıdan çıkan toprağı da kendi taraflarına, yığıyorlar ayrıca düşmana atmak için kendi taraflarına taş yığıyorlar ve tamamlandığında hendek kazma işi tamamlandığında bir ortaçağ kalesi gibi bir kale görünümünü alıyor Medine e, efendim e, tek saldırıya açık olan yerine e, kazılan hendekle birlikte e, peygamber hazreti peygamber İslam ordusu için karargah olarak sel dağının eteğini seçti kendisi için bir türk çadırı kuruldu Aile fertlerini de ayrı ayrı kalelere gönderdi. O dönemde Medine'de arkadaşlar bazı eski evler Kale şeklinde yapılmış yani bugünkü bir kale deyince çok büyük kaleler aklınıza gelmesin hani büyücek bir evin böyle surlarıyla işte sağlam muhkem duvarlarla kale şeklinde yapılmış olduğunu anlıyoruz onu kastediyoruz burada başka detay yok hendeyin kazılması ile ilgili arkadaşlar ama İslam dediğim gibi İslam tarihi kitaplarında hadis kitaplarında bunun çok detaylı hikayelerini dinleyebilirsiniz. Mesela işte parçalayamadıkları kayaları gelip peygamberimize bildiriyorlar. Ya Resulallah biz bu kayadan bir taş bile koparamadık diyorlar. Peygamber Efendimiz geliyor biliyorsunuz işte 3 vuruşta kayayı parçalıyor. Ve parçalarken de böyle bir kıvılcım çıkıyor kayadan. Ve o ilk vuruşunda işte Bizans'ın sarayları size vaat ediliyor. İşte Kisra'nın sarayları size vaat ediliyor diye böyle o günkü bütün büyük süper güçlerin saraylarının Müslümanların olacağını vaat ediyor şimdi orada arkadaşlar münafıklar da var çünkü münafık ne demek <gülüyor> münafık Müslüman görünmeye çalışan kişi demek ve dolayısıyla Müslümanların arasındalar onlar da kazıyorlar efendim ve Peygamber Efendimizin ee, bu durumuyla ve Müslümanların bu durumuyla alay ediyorlar arkadaşlar. Bakın bugün de aynı şey geçerli. Aynısı, birebir neredeyse aynısı geçerli. İşte ee, diyorlar ki mesela Peygamber Efendimiz için açlıktan karnına taş bağlamış ama halkına Bizans'ın Kisra'nın saraylarını vaat ediyor. Şu adama bak diyorlar yani. İşte bugün de mesela çok ya rasyonel, çok akılcı, çok böyle mantıklı konuşanlarımız bazen. Efendim ya ne diyorsun ya sen aç tavuk kendisini arpa harmanında görülmüş. Ne ne bu hayaller, bu gerçeklere uygun mu yani içinde bulunduğumuz duruma sen bir baksana diyorlar mesela hayalleri olanlar için. Şimdi bu hayalle ilgili bir iki bir şeyi söylemek isterim ama sözü çok uzatmayayım. Neredeyse bir saat olmuş. Ee, şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar hayali olmayan hiçbir yere varamaz ama hayallerinin hayallerinizin hani tabi efendimizinki hayal değildi onu da söyleyeyim o bir haberdi efendimiz bir haber aldı çünkü ona görünen hiçbir vizyon peygamberlerin hiçbir e, rüyaları hiçbir onlara görünen gözlerine görünen hiçbir görüntü e, şey değildir nefsani veyahut da efendim bizim ifadelerimizle hayal değildir o bir bilgidir yani Allah tarafından ona bir bilgi veriliyor bir defa onunkiyle bizimki kıyaslanamaz ama biz hani kendimize bir mesaj çıkaralım buradan işte ne olarak hayal ediyorsun kendini mesela şimdi aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim seneler önce hala bile o tanıştığım arkadaşlardan çok çok güzel işler yapanlar var Böyle gururla, şeyle bakıyorum, sanki benim de emeğim varmış gibi. Seneler önce arkadaşlar bu 28 Şubat sürecinde Viyana'ya giden arkadaşlarımız vardı. İşte Türkiye'de herhangi bir üniversiteye giremedikleri için, İmam Hatip mezunları, ilahiyat dışında neredeyse hiçbir yere giremedikleri için. Viyana'da okuma kararı almışlardı Önder Vakfı'nın himayesinde. Orada ciddi sayıda arkadaşımız eğitim gördüler. Ben de birkaç defa gitmiştim o öğrencilere işte böyle seminerler vesaire vermek için. Hiç unutmadığım bir anekdot orada anlattı bir arkadaş ama kim olduğunu bile hatırlamıyorum. Şimdi görsem hatırlayamam. Dedi ki yani sözün özü arkadaşlar Viyana'da üniversitede okuyan bir Türk genci. Kızımız, bir kızımız, imam hatipli bir kızımız. Oradaki e, Türklerin, orada Türk işçileri var tabii. Ayrı bir grup olarak farklı zamanlarda gitmişler. O Türk işçilerinin çocuklarına hafta sonlarında din eğitimi veriyordu. E, veriyorlar, organizasyon var yani böyle bir organizasyon. Bunda çalışan arkadaş e, diyor ki hocam sınıfa girdim diyor. Türk işçilerinin çocuklarına bunlar işte ilkokul yaşlarında çocuklar hayaliniz ne? Gelecekte ne olmak istiyorsunuz? diye sordum. Diyor. Siz şimdi beni dinleyen herkese soruyorum arkadaşlar. İlkokula giderken ne olmak istiyordunuz? Bir düşünün. Ve o çocukların diyor hocam tamamı bana kimisi markette kasiyer olmak istediğini, kimisi kuaför olmak istediğini işte her biri böyle hizmet sektöründen bir takım işler sayarak böyle işler söylediler dedi yani bir ilkokul çocuğu kendini işte doktor olmak ister mühendis olmak ister değil mi yani böyle en üst meslekleri kendisi için söyler daha ilkokuldayken hayalleri bitmiş yani kasiyer olmak hayali markette kasiyer olmak ve hepsine dedi tek tek bir daha asla böyle hani benim söylediğim kabalıkta değil ama ben özetliyorum size. Bir daha asla böyle söylemeyeceksiniz. İşte sen ben doktor olacağım diyeceksin, öğretmen olacağım diyeceksin, yazar olacağım diyeceksin, işte mühendis olacağım diyeceksin, üniversitede hoca olacağım, gazeteci olacağım diyeceksin. Yani arkadaşlar bir insan daha ilkokuldayken markette kasiyer olmayı hayal ediyorsa hayatta ne olabilir ki yani? Ben mesela çocukken doktor olmak istiyordum. Ama doktor olmadım da işte vaiz oldum. Yani gene bir şey olursun hani doktor olmayı düşünüyorsan. Ama hiçbir şey olmayı düşünüyorsan ne olursun? Yani o bakımdan bir de bu sadece ilkokul dönemindeki çocuklarla ilgili değildir. Mesela ben şimdi hani yaşımı söylemeyeyim. 60'a gidiyorum öyle diyeyim arkadaşlar. Ee, emekli olmuşum, işte torun torba sahibi olmuşum. Hala kendimle ilgili hayallerim var arkadaşlar. Yapmak istediğim şeyler var, projelerim var, kafamda fikirler var. Bunların hepsini yapabilecek miyim? Bilmiyorum. Ee, ama yani dörtte birini bile yapsam çok büyük bir şey benim için. Hiç hayali olmayan ne yapacak peki? Onun için yani Peygamber Efendimiz'in o zor durumda, o böyle korkudan hendek kazar. Yani korkudan hendek kazıyoruz. Açlıktan karnımıza taş bağlamışız. Ee, sözün özü yani açıkçası. Böyle bir pozisyondayken bile sahabelerine bir gün Kisra'nın sarayları sizin olacak, Bizans'ın sarayları sizin olacak diye müjdelemesi e, arkadaşlar şey değil. O münafıkların bakış açısıyla adam aç tavuk kendisine arpa harmanında görülmüş gibi değil işte arkadaşlar. Onunki zaten değil hani o bir haber vermeydi tekrar ediyorum ee, ve gerçekleşti mucizevi bir haber vermeydi o gerçekleşti. Ama hani bakış açısını yani içinde bulundukları durumun kendileri için asla bir ümitsizlik sebebi olmaması gerektiğini, şu anda yaşadığımız bu sıkıntının hep böyle kalmayacağını, düşünmek ve bu geleceğe dair güzel fikirler güzel düşünceler beslemek Efendimizin bize gösterdiği bir şeydir işte hendek kazılırken mesela bu mesajı da kendimize çıkarmamız lazım bir de bir hadise var onu da anlatayım kitabımızda olmayan hemen hızlıca peygamberimizin sahabelerinden Cabir bin Abdullah sanıyorum peygamberimizin böyle açlıktan karnına taş bağladığını görünce koşa koşa evine gidiyor Hanımına diyor ki ne var diyor yiyecek, ne kadar yiyeceğimiz var. İşte diyor bir diyor uyuz diyor, bir keçimiz var diyor, ondan sonra biraz da buğday var diyor, un diyor. Tamam diyor sen diyor e, keçiyi pişir, ekmeği de pişir, ben peygamberimiz çok e, aç, ben onu yemeye çağırayım diyor. Koşa koşa geliyor peygamberimize ya, e, böyle kulağına, ya Resulallah diyor sizi ve bir beş on kişiyi doyuracak kadar yemeğim var diyor. Hani yemeğe buyurun bize diyor. Peygamberimiz ayağa kalkıyor. Ey Müslümanlar diyor. Cabir bizi yemeye davet ediyor diyor. Adam <gülüyor> Adamcağız o kadar kötü oluyor ki. Yani o kadar insana nasıl yetecek o yemek. Ama yani peygamberimiz de çağırdı. Tekrar koşa koşa eve gidiyor. İşte orada arkadaşlar çoğunluğu, büyük, büyük çoğunluğunun dinleyenlerin hanım olduğunu düşünüyorum. Biz hanımların duruşu da çok önemli. Böyle gerçekten bir arka taş olmamız gerekiyor beraber yaşadığımız insanlara ee, hanımına panik içinde diyor ki peygamberimiz bütün Müslümanları yemeğe çağırdı ne yapacağız diyor hanımı diyor ki peki sen diyor peygamberimize ne kadar yemeğimiz olduğunu söyledin mi diyor söyledim diyor tamam o zaman vardır bir bildiği diyor o nasılsa biliyor ne kadar yemeğimiz olduğunu diyor yalnız peygamberimiz Cabir'e diyor ki ben gelmeden yemeği açmayın diyor Peygamberimiz geliyor, o yemeği açıyor fırını, neyse işte tepsiyi, tencereyi ne derseniz deyin ve tek tek elleriyle dağıtıyor bütün sahabesine arkadaşlar, herkes yedikten sonra yine de geride sanki hiç yenmemiş gibi o yemek kalıyor. Yani günümüz dünyası her şeyin böyle akılla, mantıkla efendim böyle. E, rasyonellikle anlaşılmaya çalışıldığı bir dünya. Tek kriterimiz bu olmuş. E, ben e, normal şartlarda yani Müslüman kesim içerisinde e, rasyoneliteye değer verenler e, tarafındayım ağırlıklı olarak. Ama arkadaşlar e, dünya yani bütün bu varlık alemi sadece rasyonellikle ilgili değil sadece onunla açıklanamaz ee, çok büyük bir metafizik dünya var. Oranın da kendine göre rasyonelliği var tırnak içinde. Oranın da kendine göre işleyişi ve kuralları var ve biz onları bilmiyoruz. Dolayısıyla ee, yani ilahi yardımın, ilahi desteğin, ilahi rehberliğin, Allah kadındaki doğrunun ne olduğunu Bilmek ve ona teslim olabilmek, Allah'tan gelene, peygamberden gelene teslim olabilmek de akıllı olmanın bir neticesidir yani. Neyse bu güzel, bu sözle bitireyim. İnşallah haftaya savaşın aşamalarını görürüz, beraber değerlendiririz. Hızla ilerleyemediğimiz için biraz da özür diliyorum sizden. Maalesef böyle. Hayırlı akşamlar hepinize.